Bugün belli bir konu olmamasına rağmen sebebi dönerken buraya uğramayı düşünmüyordum. Ama size ders yapmadan geçmekten de inan utanıyordum. Buna rağmen faydalı olacağını düşündüğüm bir mevzuyu daha önce yapıp yapmadığını bilmiyorum. Hatırlamıyorum burada. Bu sohbetin mevzuğu, kainatın kulluğu. Biz devamlı sohbetlerimizde insanoğlunun yaratılış kayesinin kulluk olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Her münasebette, her merhalede, münasebetine binaen her yönüyle işlemeye çalışıyoruz. Halbuki biz sadece insan olarak değil, bizim etrafımızda ne var ise her şey Allah'a kulluk için yaratılmışlar. Bizim. Fıtrat derslerinde sıkça işlediğimiz gibi kainat kitabı dediğimiz etrafımızdaki var olan yer, gök ve bunun ikisinin arasında ne varsa bu kitabın yazıldığı dil bütün insanlığın müşterek dili olan fıtrat dilidir diyoruz. İnsan olarak yaratılan ne varsa kim varsa hepsi bu dili anlar. Kur'an'a baktığınız zaman Allah devamlı bize, insana kainatının merkezinde olan insana etrafındakilere dikkat etmesini, bakmasını, düşünmesini, akletmesini nasihat ediyor. Sebebi ise aslında çok açık. Üzerine yoğunlaşmamamızın sebebi ihmalimizden ve meselenin önemini anlayamadığımızdandır. Kur'an'da bize öğüt vererek, nasihat ederek ve en basit gördüğümüz bir varlığa bile deveye bakmıyor musunuz nasıl yaratılmış diyor. Göğe bakmıyor musunuz bir kubbe şeklinde size tavan olarak direksiz, çatlaksız nasıl yaratılmış. Allah'ın rahmet eserlerine bakın diyor. Nasıl öldükten sonra tekrar koskocaman arzı yeniden yaratıyor. Yani hayat veriyor kuşlardan, sineklerden, buluttan, şimşekten, her şeyden örnek veriyor. Yedi kat yerde, yedi kat gökte ve bunun ikisinde var olan her şey bir gaye üzere yaratan, semayı direksiz ve çatlaksız bir şekilde tavan kılan, yeri bir döşek gibi seren, gökten su indirerek yerden çıkardığı binlerce nimetiyle yarattıklarını rızıklandıran,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 bütün bunların hepsini kendisine kul eder. Allah'a hamdederiz. Şüphesiz bütün hamdlere layık olan alemlerin tek Rabb'i ve yaratıcısı O'dur. Buyuruyor ki Kur'an'da Tusebbihu lehu semâve tuseb'u vel ardu ve men fîhinne وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِهَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا yedi kat, gökte. yedi kat gök yedi kat gök ve yer ve bunların arasında bulunan her şey onu Allah'ı tesbih yani ibadet eder. O'na hamd, övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur, yani yedi, yedi kat gökte, yedi kat yerde ve bunların arasında bulunan her şey O'nu, Allah'a tesbih yani ibadet eder. O'nu hamd, övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur etrafımızda gördüğümüz ve görmediğimiz ne varsa her şey ona onu tesbih ediyor. Yani ona kulluk ediyor, ibadet ediyor. Ne var ki siz onların tesbihlerini yani kulluklarını anlamazsınız. Anlamıyoruz veya farkında değiliz. Ama iyi bilmek gerekir ki etrafımızda ne var ise her şey ona kul böyle yaratılmışlardır. Hem de öyle bir kulluk ki hiç fütur yok, ihmal yok, kibirlenme yok, imtina etmek yok, yüksünme yok. Mutlak bir şekilde teslimiyet hakim. Etrafımıza baktığımızda, onun için içindir ki Kur'an'da devamlı bakın. Etrafımıza bir bakın. İleri de gelecek, diyor ki ayette, onlar hiç yeryüzünü dolaşıp gezmediler mi? Eğer onlar yüzünü dolaşıp geçselerdi, akleden kalpleri, yani gören gözleri, işiten kulakları, akleden kalpleri oldu. Gören bir göz sahibi olabilmek için, işiten bir kulak sahibi olabilmek için, akleden bir kalp sahibi olabilmek için mutlak gezi dolaşmak gerek. Ya yani şey etrafımızdakilere aşılır. Bakmayın. Bunların içerisinde başı boş, avara, gayesiz yaratılmış gibi dolaşan tek sen varsın. bir etrafına bakın. Enes'ten gelen bir rivayette diyor ki: <gülüyor> Radiyallahu anhu. "Aptat <gülüyor> es-semaa ve hakala. Enta itta minha." ve اَقَدَمٍ melek وَبِهِ اَمَّلَكٌ سَاجِدٌ اَوْرَاكِعُونَ اَوْقَيْنٌ Allah Resulü bir gün gökte bir gıcırtı hissetti, duyuyor. Ve gıcırdaması da haktır diyor, gerekirdi. Orada bir ayak mesafe yoktur ki, ya bir melek secde etmiş olsun, veya rükuda olmamış olsun veyahut kıyanda olmamış olsun diyor. Daha ilerideki gelen hadis şerifler bunu açıklayacaklar. Meleklerin kulluğu bizim önemsemediğimiz veyahut ciddiyetini anlamadığımız namaz gibi bir ibadetin sadece dükünleri niteliğinde olan bireh cüzle kulluklarını ona heda etmektedirler. Bunların içerisinde öyle mirekler vardır ki diyor, yaratıldıkları günden itibaren kıyamete kadar sadece ayakta, kıyamda ona kulluk etmektedirler diyor. Bir kısmı sadece bir kulda. yaratıldıkları günden ta kıyamete kadar öylece ona kulluklarını heda ederler. Bir kısmı da secde ettikleri bir halde öylece kulluklarını devam ettirirler diyor. Sonra da kıyamet günü kalu, cemian hepsi birden derler ki subhanekle na'abadnaka hakkı ibadetik. Allah, biz seni bütün noktamlıklardan tenzih ederiz. Biz sana hakkıyla <gülüyor> ibadet edelim. Ama biz sana ortak koşmadık. Hakkıyla ibadet etmedik ve sana da katletme etmedik. ortak koşmadık. Yani şirke düşmedik diyor. Bu da gösteriyor ki yerde, gökte, etrafımızda ne varsa hepsinin Allah'a, yaratıcılarına, Rablarına karşı bir kulluk eylemi içerisinde ol. Yine ileride mevzusuyla alakalı olduğu kısma gelecek. Etrafımızda, yerde, gökte ne varsa hep onu tesbih ediyoruz. Ona kul olmuşken siz mi ona kulluk etmekten imtena etmeye kalkıyorsunuz? Her şey ona sağımızda, solumuzda kulluk yapıyor. Rükuda, kıyanda, rükuda, secdede siz bunları görmenize rağmen O'na kulluktan imtina etmeye çalışıyorsunuz. <gülüyor> Halbuki وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَةِ وَالْعَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ Göklerde ve yerde, gökler deyince meleklere temas etmenin kasıtıyla, gidiyor Yerde olanlar ne varsa hepsi O'na boyun eğmiştir kafayı dik tutan sadece sen varsın. Bu kainatın kulluğu risadesinde bizim önemlice hasreten üzerinde durmak istediğimiz ağaç ve nebatatın Allah'a kulluğu. İlk gördüğümüz, görmesinden hoşlandığımız yeşilliğiyle, ağaçlarıyla, meyveleriyle bahar dediğimiz şeyi bize tattıran ve bizi çok yakından tesire altına alan bu kısmı cümleyi ele almak istiyorum. Allah Azze ve Celle kainatın umut kulluğundan bahsederken ağaçların tesbih, hamdedi, secde ettiklerini ele arar bize Kur'an'da birçok örnekler ve misaller serdeder. Diyor ki Haç Elen ta Ana Allah Yesjodu Lahu, mani fi al-ıstmaawati ve Görmez misin göklerde, yerde olanlar? Ve Şamsu ve al-ıqmaru, ve nejmu, ve al-ıjbabu, ve al-ışşeru, يَهَنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُمِ الْمُقْرِمِ اِنَّ اللّٰهَ يَفْارِنَا يَشَى güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde ediyorlar. Birçoğunun üzerine de azapak oldu isyanlarına sebebi. Bu birçoğu derken nebatları yani insanları ayırarak söylüyor, bizi kastederek. Ve birçoğu da azabı hak etmişti, Üzerlerine hak olarak yazılmıştır. Allah kimi o hakir kılarsa artık onu değerli kılacak hiçbir şey yoktur. Bu da gösterir ki etrafımızdaki eşyanın değeri Allah'a kulluklarıyla ve biz de onların içerisinde ancak bu değeri böyle kazanabiliriz. Ve başka bir ayeti kerimede Mes'eleyi daha da hususileştirerek وَنَّجْمُ وَشَّجَرُ يَسْجُدَى Burayı çoğu zaman biz yıldızlar ve ağaçlar deriz. İkisi de ona secde eder. Değil. وَنَّجْمُ Kökü üzerinde dik duran nebatatın hepsini kasteder. وَشَّجَرُ ağaçlar gövdesi üzerinde duranlar Bunların hepsi Allah'a secde ediyorlar. Ayet-i kerimedeki bu kelimesi bitki olarak tercüme etmemizin sebebi, buradaki anlamın bitki olmasından dolayı. Yani selef'in buna bu anlamı vermelerindendir. Aşağıda seleften gelen eserlerde bunu, yani seleften gelen nakillerde bunu teyit etmekte. Yani bu anlamı güçlendirmektedir ibna bas türkira diye Allah'a hamd olsun dedi ki nebatat yani ağaçlar ikisi secde ediyor ikisi de tal necmu, men yani toprağın üzerinde böyle dikti duran her şeydir diyor. ve şecere ala sakin gövdesi üzerinde ayakları üzerinde duran. Yani min nebat ağaçları kastetti otları. i̇bn Abbas'tan ve daha birçok seleften sahabe, tabi'in bunların hepsinden bu ayeti yükledikleri anlamın bu olduğu haberi bize ulaşmaktadır. Ebur izinden gelen bir nakilde en necmu ve şeceri bu ayete yine en necmu ma dahhebe barışan alel ardi yer düşek gibi kaplayan her şey örten ve gövdesi üzer olmayan ağaçları kastetmeyen hepsidir diyor Necim'den. Ama o şeyleri makarnalı gövdesi üzere duran her şey yani ağaçlar. Yetsüdân kasır willuhuma sujuduhuma onların gölgeleri, yani güneş vurduğunda yere akseden gölgeleridir onların secdeleri diyor. <gülüyor> Yine devam ederek ayet kerimede Allah buyuruyor ki اَوَلَمْ يَرَوْ ila <gülüyor> ma خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ Allah'ın yarattığı herhangi bir şey görmediler mi? Görmüyorlar mı? Görmediniz mi? يتفىء ظلاله عن اليمين والشمال سجدة لله وهم داخلون ولله يسجد من في السماوات وما في الارض من دابه وملائكته وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الله herhangi bir şey görmüyorlar onun ağacın gölgesi küçülerek ve Allah'a secde ederek sağa sola dönerler. Göklerde ve yerde bulunan canlılar, melekler büyüklük tastamadan Allah'a secde ediyorlar. Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emrolunmuşsa aynı bunu yaparlar. İtiraz etmeden, bitkinlik göstermeden ve usanmadan bunu yaparlar. Alam tara <gülüyor> ila rabbik kayfa madda dhinna walau sha'a la ja'alaha sakinatan thumma ja'alna ash-shamsa 'alayhi dalilan thumma qabadnahu ilayna qabdan nasıl uzattığını görmedin Gölge denildiğinde aklımıza gelen şey bize sıcaktan güneşin hararetinde altına çekilip serinlediğimiz yer diye düşünürüzdim. Ondan daha başka kadrunun kıymetinin, ehemmiyetinin idrakinde değili çünkü düşündürülmemişiz biz. Onların gölgeleri güneşin doğduğu andan itibaren sağa sola dönüyorlar az önceki ayette. Doğudan güneş doğduğunda Yukarı yükselirken her şeyin aksi istikamete batıya doğru secdede olduğunu bilir. Yükseldikçe gölgeler biraz kısalır, buzar ve kısalır diyor. Sonra dönmeye başladığında güneyden batıya doğru ağaçların gölgelerinin de döndüğünü görür. Ve secde de uzar akşama doğru. Bunu hissetmek için hararetle hatırladığımız, serinleneceğimiz bir ağaç altı değil, gündüzün bir ormana gidin, her şeyin kendisiyle, kendi işiyle meşgul olduğunu görün. Ama ikindinden sonra yine orada kalın, etrafınızda ne varsa her şeyin size baktığını hissedersiniz. Bir gidin ormana. Gündüzki hale ve ikindiden sonraki hale bakın. Önce herkesin kendi işiyle meşgul olduğunu görüyorsunuz. İkindiden sonra da her şeyin size baktığını, sizi dikecektiğini görürsünüz. Rabbinin gölgeyi nasıl uzaktığını görmedin mi? Eğer dileseydi onu hareketsiz kılardı. <gülüyor> Neyi anlatıyor? Gül, gölge hareketli. Hareketi bir hikmet, hikmete binaen. İsteseydi onu hareketsiz kılardı diyor. Ve onun hareketine de güneşi hüccet olarak ikam etti. Yani delil olarak güneşi gündeme getirdi. Sonra uzayan gölgeyi, gölgeyi yavaş yavaş kendimize çektik diyor. Bu ayet ve emsale ayet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 doğduğu yerden güneye secde eder görüne ağaçlar güneş batarken doğduğu tarafa secde ettiklerini görürsünüz diyor. İbn-i Abbas'ın yukarıdaki ayetleri birleştirerek anlamamızı sağlayacak ifadeleri bu şekilde geliyor. Bahak bu ayet şimdi diyor ki اِذَا تَلَعَةِ شَمْسُ يَسْجُدُ Özlü, kül şeyin Az önceki dediğimiz sözü doğduğu zaman her şeyin batıya doğru sevdetdiğini görürsünüz. Ve eğer dalete şemsin, sejda, özlü, kül şeyin O zaman da güneş batıya geçtiğinde her şeyin doğuya doğru secde ettiğini görürsünüz. Ta ki güneş batana kadar. Ve o da görevini tamamlamaya gidiyor. Bukhari'deki hadiste diyor ki Ebu Zer'le aralarındaki olan bir şeyden aynı anda bakıyorlar. Ebu Zer'e diyor ki Allah Resulü nereye gittiğini düşünüyorsun? Allah ve Resulü en iyi bilen diyor. Rahman'ın arşının altında secde etmeye gitti. İzin verilirse secde edecek Tekrar doğuya gidip doğacak. Ama izin verilmezse battığı yerden doğacak. Daha ki ne diyor ki buna bina? Wallahi yes şudu, manfi sana waati, waladhi. Ta'u an wa karne. Wallahi aluhum bil hudub walasa. Başka bir ayetle izah edecekler diyor ki göklerde yerde bulunanlar ve onların gölgeleri de. Yerde, gökte ne varsa her şey, kendileri olduğu gibi gölgeleri de, sabah akşam. ister istemez, gönüllü gönülsüz, hiç önemli değil, Allah'a secde ederler. Burada i̇bn bastan Abbas'tan ve sahillerinden gelen izah diyor ki, ister istemez, bu, İnsanları kasteden bir ifade. Neden? Taş ağır. Onlara, Allah'a yani onların hepsi pürüzsüz itaat ederler melekler dair. Rablarının emrettiklerini yaparlar. Kat ek, ek, kibirlenerek bundan imkira etmezler diyor. İster istemez insana neden? İnsana seçtiği emretmiştir. İsterse secde edecek. İstemezse etmeyen kendisi ama gölgesi o istemedi halde secdedecektir diyor. Çünkü gölgesi onun kulluğunu devam ettirmeye devam edecektir diyor. İnsan isterse secde emrine itaat eder. Etmezse kendisi iradesiyle asidir ama gölgesi bu isyana katlanmıyor. Onun gölgesi secdeye devam eder. Bu ayet hakkındaki güneş doğduğunda her şeyin gölgesi batıya doğru secde ederler. Güneş eğilme ve batmaya başladığında her şeyin gölgesi ta güneş kaybolana kadar doğuya doğru secde ederler. Bunun için doğunu iki doğumu iki battının da bu olarak zikreder. Kata Kâta diyor ki bu ayet için. Elem yelâ ilâ mâ min şey'in يَتَفَيَّعُ ذِلَالُ عَنِمْ يَم۪ينُ وَشَّمَاهِمْ سُجَدَنْ لِلّٰهِ قَالَ ذِلُّ كُلْ شَيْءٍ فِيهِ Yani ne varsa her şeyin gölgesi sağa sola eğilerek, bükülerek, uzanarak, kısalarak ona secde ediyor. Ta sabahın yani fecrün tuluunda güneşin batışına kadar Allah'ın yarattığı her şey, birini daha görmüyorlar mı? Hepsine bakmıyorlar mı? Ağacı, gölgesi küçülerek ve Allah'a secde ederek sağa sola döner. Bunu gördüğün halde sen mi onu yaratana, seni yaratana kuyruk etmekten imtina ediyorsun? Yeryüzünde olan her şeyin gölgesi onu secdesi. Günün evvelinde sağa sola günün sonunda ise sola doğru seçti ederler buyurmuştur. Ayet-i kerimede وَلِلَّهِ يَسُّلُمَا فِي سَمَعُوَةُ Tav'an ve Yine onu kastederek yerde gökte ne varsa her şey ona secde ediyor ister istemez. İnsana dönük bir hitap. İstiyor musun istemiyor. Sen istemesen bile senin görgen sana isyan ediyor. Kendisini yaratana katiyetle unutmuyor. Sen unutsan bile. Yukarıdaki zikredilen ayet ve eserlerde gördüğünüz gibi ağaç, bitkilerin secdesi, güneşin doğudan doğarak güney tarafından seyrederek, seyrederek batıya doğru güneş batana kadar ki zaman içerisinde yeryüzünde kökü üzere olan bütün varlıkların Yere düşen gölgeleri bu varlıkların secdeleridir. Kod-u Allah diyor ki cami arkamı Kur'an'da ağaçların gölgelerinin onların secdeleri olduğu çok açıklıyor. Ayrıca sünnet-ül mutahara yani Allah Resulü'nün sünnetinden bize ulaşan İbn-i Abbas'ın rivayetinde olduğu gibi olduğu üzere gölgenin dışında secde ve duası da olduğu İbn Abbas'tan gelen bir nakilde rivayette İbn Abbas diyor ki: "Kunt ainden ney sallallahu aleyhi ve sellem fa atahu rajulun." bir gün Allah Resulü'nün yanında iken bir adam geldi. "Faqal dedi ki: "İnni ra'aytu al-bari'a fi ma yaral naym." dün gece uyuyanın gördüğü şeyden gördüm, yani rüya gördüm diyor. "Ke anni usalli fi asl shajaratin." hakeder ben bir ağacın dibinde secde ediyordum. Namaz kılıyordum. Fe karattu secdete. Yani secde ayeti, tilavet istediğimiz ayet oldu. Fe seccedtu secde ettim. Fe O dibinde ağaç, namaz kıldım. Ağaç da benimden secde etti. Fe sema'tuha ve şöyle dediğini şiddetim diyor. Allahümmehtut anni biha vizra ve tübliye biha ecra ve cealha liya indek zukra <coughs> Kare Ibn Abbas feraytun nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kara as secdete fe secde fesemedtu yakulu fî sucudi mitle lezi akhbarahu raculu an kavlişşecele Adam çıka geldi, işte rüyayı anlatıyor. Ağacın da secde ettiğini gördüm. Benim secde ettiğim gibi. Şöyle dua ettiğini gördüm. işittim diyor. <gülüyor> Allah ım. Benim... Bu secdeme binayet, secdemle benim binahımı sil. Ve bana ecir yaz. Yanında benim ihtiyacım için tut diye dua edip yarvarıyordu. Ve ben Allah Resulü'nün bir geçen namazında aynen bu ağacın ettiği duayı ettiğini gördüm. Yani tilavet secdesinde. deden gelen bir nakilde yine evet, bu mevzuda kainatta her şey ona kul olarak yaratılmıştır. Yüseb yuhlehum men fissemavati vel ard yerde gökte her şey ona kulluk eder. Onu tesbih eder, Ayeti hakkında, <gülüyor> ayet hakkında. "Lem yeda şeyen min halqihi illa abedahu lehu ta'enen hakkında diyor ki Allah yerde gökte ne varsa her şeyi kendine ister istemez kul etmiştir diyor. Yani arzu etse de etmese de iradelerinin dışında kendisini kur etmişti Ama insanoğlunu kendi iradesine bırakmıştır. Burada insanoğlu tabiatı itibarıyla yaşamış olduğu toplumda iyi, kötü ne yapılıyorsa insanların rağbet ettiği yani değerlendirdiği şeylerin yapılışını gördüğü zaman, ister istemez onlar gibi, o da onlara değer verme başlar. Onların kadri onun göğsünde büyür. İnsanların hoşa gideceği sözler eden işler yapar. Ama ne gariptir ki etrafında, var olan insan adediyle onlarla yüzlerle çarpılan, çarpılan var eden varlıkların bu kullu, hiç de insan olumunu tesirine almıyor. İnsan bundan bir gane, yani habersizmiş gibi davranıyor. İn, kulu, manfi semawati ve laati, illa Alk al Rahman abda, göklerde yerde olan her şey istisnasız Rahman'a kulu olarak. Yerde, gökte ne varsa istisnasız neyi görüyorsanız, neyi düşünebiliyorsanız biliyorsanız, görünen ve görünmeyen her şey, bilin ki onlar Rahman'a kul olarak geliyor. Sen mi kul olmaktan çekiliyorsun? Seni bu kadar yüksün ne? Ağaç ve nebatı ezanı işitmesi ve şahitlik etmesi. İslam hukukunda müezzin ezanı kurken, İşitildiğinde aynen müezzini söylediği sözleri tekrarlaması gerekiyor. Tavsiye edilen bu. Sebep? Ali Said an Ebey Said'in el-Hudri radıyallahu anh an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kar <gülüyor> "Eğer nida'yı duyarsanız, tıpkı söyledikleri gibi söyleyin." Siz ezanı işittiğinizde aynen, müezzinin söylediği sözleri tekrar edin, diyor. Ayrıca arazide, tek başınıza, dağda, taşla, böyle de olsak ezan okumayı ve sesimizi yükseltebildiğimiz kadar yükseltmeyi emretmektedir Allah Resulü. <gülüyor> Yine Ebu Said'in nakletti, radıyallahu anh bir şerifte, Allah Resulü bana şöyle dedi, diyor akabinde eda conta fil balade sagarada padi de oldum bir ortamda fırfır sawtuk bil adaha ezam yükselttim fe inni semitu sallallahu aleyhi ve çünkü ben Allah resulundan böyle işittim yokur la yasmauhu cinun ve la insun ve la şecerun ve onu işiten insan Cin, insan, taş, ağaç, taş ne varsa onun o ezanına yarın hepsi ahiret gününde şahitlik edecektir demiştir diyor. Taş ve ağaçların haç ve ömrede telbiye getirmeleri. Bunları biz bazen Allah Resulü'nün mucizeleri tipinde fevkal, delik vererek, ama bize ulaştırmak istediği mesajı dikkate almadan okur geçeriz. Vay mübarek vay ederiz, böyle mucizelere de varmıştırız. Seher bin Sa'd radiyallahu anh'a diyor ki Allah Resulü'nden aktararak قَالَ اْمَا مِنْ illa يُلَبِّهِ اِلَّا لَبَّمَا عَنْ ve وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ o derin hatta <gülüyor> temkati al ardu minhâhûnâ ilâhâhûnâ. Seher bin Saad diyor ki, Allah Resulü her kim Ömre Haç için tenbiye getirdiğinde, sağında, sonunda, yeryüzünün son bulanına ulaşan yerine kadar, yani sesin, onu işiten taş, ağaç ve ev ne varsa ulaştığı yere kadar her şey onunla terbiye getirir diyor. Terbiye ve ihramlandığında Lebek, Allahümme Lebek dediğimiz söz bunu kastıyor, onunla beraber terbiye eder, terbiye getirirler diyor. Ve ağaçların, insanların istiğfarı. Hoş, biz istiğfarı bazen ihtiyaç, ihtiyaç tipinde değil, alışkanlık tipinde telaffuz ederiz. Cidden yaptıklarımızdan pişman olarak değil, az önce zikrettiğim gibi melekler yaratılışlarından kıyamete kadar ya kıyamda ya rıkmıda ya kulluklarını eda ediyorlar ve ahiret günde ey Rabbim bir sanatıyla kulluk edemediklerler. i̇bn Abbas'tan gelen bir nakilde diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعد حياتان المدينة فسمع صوت إنساني يُعذباني في قبورهما فقال يُعذباني وما يُعذباني في كبير وإنه لكبير كان أحدهما لا يستنفر من البول لا يستتر من البول وكان الاخر يمشي باللمينا ثم دعا بكليدتين فكسرها بكثرتين او اثنتين فجعل كسرة في قبل هذا وكسرة في قبل هذا فقال لعمه يخفف عن ما لم يبسى الله رسول بير يوم مدينه الاطرافه dolaşmak için çıktı kabirlerinde azap gören iki insan sesi işitti. Bunlar büyük şeylerden dolayı azap edilmiyorlar. Halbuki büyükler. Yani sizin önemsemediğiniz bir şeyden azap görüyorlar. Halbuki onlar büyük. Birisi idrar çirpintisine dikkat etmiyor idi. İkincisi kovuculuk yapardı laf getirip götürüldü. Sonra bir hurma dalı istedi. Yaşmış hurma dalı. İki parça yaptı. İkiye böldü. Birini birisinin kabrine, diğerini de öbürkünün kabrine koydu. Bunlar yaş kaldığı müddetçe azaplarını hafifletir. Bu mevzuda daha sahil rivayetlere baktığınızda bunun bunların ağacın tövbe ve istiğfar ettiğini Ağaçların Allah için vela dostu ve vera düşmanları etrafımızda ağaç şeklinde gördüğümüz bu varlıklar sadece zikir tespit değil, daha farklı kulluklarıyla da Allah'a kulluklarını eda etmektedirler. Ebu Qatari bin Rabi'ye el-Ensari'den gelen hadis-i şerif'te Kâni yuhaddifu enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem marra aleihi bi Allah Resulü bir gün otururken bir yerde, yandan bir cenaze geçer Fakala müsterihum ve منه قال يا yar Resulallah. "Wâmal müsterihu ve müsterlahu minhu. العبد المؤمن ʿaudul من yisteriyhu الدنيا mısabı İlâ rahmetillâhi vel abdülfâcir yestarihum minul ibadû vel bilâdu ve şecerû ettevâ Allah Resulü'nün yanından bir gün bir cenaze geçer o cenazeyi görünce bu ve istiraha istirahata çekilen birisi dinlenmeye dünya hengamesinden kurtulmuş gidiyor istiraha Tabii birisi de kendisinden rahatlanacak Yani ya istirahı, istirahata çekilen birisi ya da kendisinden istirah edilecek birisi diyor ki Ey Allah'ın bu ne demektir diyor. Birisi salih bir mü'mindir ki dünya meşakletinden kurtulmuş istirahata gidiyor. Öbürük ise facil bir konudur ki ölümüyle insanlar, beldeler, ağaçlar, hayvanlar onun ölümüyle rahatlayacaklardı yani ağaçlar taşlar bile fakir insanların isyanından yoruluyor. Yani rahatsız oluyorlar. Hiç de gördüğümüz gibi hareketsiz, hissiz, duygusuz değiller insan gibi. Ağaçların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme selam vermeleri. Ali ibn Abi Talib diyor, "Derna muhakkak, kötüman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem" Ben bir gün Allah Resulü ile beraberdim. Mekke'de. Fa خرجنا في بعض نواحيها. Mekke'nin yakınlarındaki bir yerlere gitmiştik diyor. Fa mastakbalu jabrun ve la şecerun illa huwa yaqulu es selamü aleyke ya resulallah. Taş rastadı, her ağaç. Rastadı her taş ve ta Esselamu aleyke ya soallah diye ona selam ver ee, senetlerinin hükmü hakkında bir şey demiyor Bunlar hepsi sayı olan sayı olarak gelen rivayetler. böylece üzerinde durduğumuz nakillerdir bir gün enes bir mallik ra Allahu üzüntü bir üzüntülü bir halde Allah en, enes anlatıyor enes anlatıyoru Allah Resulü üzüntülü bir halde otururken Cibril çıka geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve üzerinde kan lekeleri vardı. Zira bazı Mekkeliler vurarak onu yaralamışlardı. Cibril, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme neyin var diye sordu. O da bunlar, bana yaptı bunu dedi. Cibril sana bir ayet mucize göstermemi ister misin dedi. Yani. Senin bunca eziyetin, üzmenin akabinde seni rahatlatacak bir şeyler göstermeni ister misin? dedi. Allah Resulü evet dedi. Badinin öbür ucunda bir ağaca baktı ve o ağacı çağır dedi. Allah Resulü ağacı çağırdı. Ağaç kökünden çıktı. Yürüyerek Allah Resulü'nün önünde durdu. Cibril Aleyhisselam <gülüyor> ona söyler geri gitsin dedi. Ona geri gitmesini söyleyin. Allah Resulü ağaca geri git dedi ve ağaç geri giderek yerine döndü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çibriler, bu bana yeter dedi. Bu bana yeter dedi. Ağaçların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine itaat ettikleri. Ya'la bir müddet diyor ki o da babasından şöyle nakletti. Bir yolculukta Allah ile beraber istirahat etmek için bir yere kondu. Bana şu iki, iki hurma fidanın yanına git. Onlara Allah Resulü sizin birbirinize yaklaşmanızı istiyor, emrediyor da. Ben de yanlarına vardım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini naklettim. Onlar da birbirlerine yaklaşarak firarıya geldiler. Allah Resulü sonra onları sütre edinerek, perde edinerek... İhtiyacını defacitte bulundu, gördü ve sonra her biri kendi yerine geri döndü, diyorum. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen başka bir olay, hurma kütüğünün ağlaması olarak nakledildi. Cavir bin Abdullah diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, cuma günü huru hutbe irade ederken bir hurma ağacı yani bir hurma köküne dayanarak hutbe irad ederdi diyor. Ensardan bir kadının erkek marangoluzluktan anlayan bir kölesi vardı diyor. Kadın dedi ki Allah'ın Resulü ister misin sana ağaçtan bir minber yaptırayım köleme onun üzerine çıkarak insanlara hutbe irad etti. Onu yaptılar Allah Resulü onun üstüne çıktı. Kutbe esnasında bir inilti hissetti ağlar gibi. Aynen deve yavrusunun iniltisi tipinde. Hurma baktı ki bir sabih çocuk, bir bebek gibi ağlıyor. Allah Resulü minberden inip ağacın yanına giderek onu kendine doğru kucakladı yani sarıldı. Ve ağacın iniltisi sakinleşti. Yani... yani başında yapılan zikirden, işitliklerinden ağlardı sadece. Görüldüğü gibi etrafımızdaki var olan neyse taş, ağaç, her şey canlı, Allah'a kulluk eden, insanlarla cidden iletişim içinde olan şeylerdir. Ama ısrarlıca bu gibi ayetlerin zikredildiği yerlerde akabinde siz onlara anlamazsınız, onların dillerini anlamazsınız, onların teşviklerini anlamazsınız, onların ibadetlerini anlamıyorsunuz. Ve devam ederek Şüphesiz. Ve anna ila Rabbika al-muta. Ve anna hu adhqa wa abra. Ve anna hu amaka wa hira. وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاَنْزَى مِنْ نُطْفَتِنْ اِذَا تُمْنَا وَاَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَتَرْ رُحْرَ Ve şüphesiz en son varış olan, gideceğiniz yer olan yani Rabbimiz edilsin, Doğrusu güldüren de ağlatan da odur. Öldüren, dirilten de olur. Şurası muhakkak ki rahne bırakılan mutfeden erkek ve dişiden ibaret iki çift yarattı. O yarattı. Şüphesiz tekrar diriltmek de ona aittir. Yani şüphesiz en son barış varacağımız yer olasıdır. Ağlatan, güldüren de o. Yaşatan, öldüren de Rahimlere bırakılan lütfeden kız ve erkeği, dişi ve erkeği yarattı mı? Yani ikisinden çiftler yarattı. Şüphesiz diriltmek de ona aittir. Bütün bunları yapan kimse o, o anne o, o Alat o alatıyor, o güldürüyor ve sadece insan değil, bütün varlıkların hepsi bunu itirakta eder. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle diyor. Bir yolculukta Allah ile beraber iken bir bedevi çıkageldi. Allah Resulü'nün yanına yaklaşınca ona nereye gidiyorsun dedi. Bedevi ailemin yanına gidiyorum dedi. Allah Resulü bedeviye peki hayırda gözün var mı senin? Bedevi nedir dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadı onun tek olup ortağı olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmem buyurdu. Ve dedi, peki bu dediğine kim şehadet ediyor? Yani senin hak bir nebi olduğuna dair, bu davetin hak olduğuna dair bir şahit var mı? Allah Resulü şu selama ağacı dediği şeye, göstererek fazilmeyi duruşunda ağacın yanına, ağacı yanına çağırdı. Ağaç toprağı yara yara kökünden çıktı ve yanına geldi. Allah Resulü 3 defa kelime-i şahadeti terkin etti. Ağaçta 3 defa Allah Resulü'nün dediği gibi kelime-i şahadeti tekrarladı ve gitti yerine döndü diyor sonra. Yine i̇bn Abbas'tan gelen bir zifayette i̇bn Abbas radıyallahu anh'un şöyle dedi. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e bir bedeli geldi. Allah Resulü nebi olduğunu söyleyince ne bileceğim dedi Senin nebi olduğunu Allah Resulü sana şu hurmadan bir salkım çağırsam benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet eder misin dedi. Ve salkım salkın salkım ağacından inerek Allah Resulü'nün önüne düştü. Allah Resulü salkıma geri dön dedi ve yerine döndü. Bedevi şehadet getirerek Müslüman oldu. Taş ve ağaçların Müslümanlara yardımı hissiz, duygusuz gördüğümüz nebatatın yani varlığın Allah'a Allah'ın Resulüne ve Müslümanlara yardım etti ki az önce eza gördüklerini, Müslümanlardan memnun olduklarını ifade etmişlerdi. Ebu Hureyye şöyle dedi. Müslümanlar Yahudilerle mukatele yapmadıkça kıyamet kopmaz. Bu Melhametül Kuvra dediğimiz yani büyük fitnelerin çıktığı bir ortamda kıyamet alametlerinde. Müslümanlar onlarla öyle bir mukatele yaparlar ki Yahudilerin yaptığı eziyetlerden artık her şeyi her şeyi bulmuştuk. Çünkü az önce kardeşler dedik ki bir ölü için bu ya istirahat gidiyor ve o gün on gitmesiyle insanlar istirahat edecekler, rahat Öyle zulüm ve eziyet işkencelerine karbinde taş ağaç bir artık Yahudilerden nefret ediyor. Müslümanlar onlarla öyle bir mukatele yaparlar ki Yahudiler taş ve ağaçların arkasına saklanırlar korkudan. Sonra o taş ve ağaç, ey Müslüm Müslüman, gel ey Allah'ın kulu gel. Arkamda saklanan şu Yahudi öldür. Arkamda diye nida ederler. Sadece Kalkat denilen ağaç yani Yahudi ağacı denilen bir ağaç müstesna Zira o, bir Yahudi ağacıdır." diyor. Yukarıdaki başlıkta da taş ağaçlar ne varsa, onların bile vela, Allah'ın kullarına dostlukları, beraber Allah'a isyan edenlere düşmanlık ettiklerini görürsünüz diyor. Ve taş ağaç da böyle diyor. Çünkü Karka Dağıcı demez diyor. Ey Müslüman, Allah'ın kulu gel, arkanda bir Yahudi gizleniyor. Bunu demez, çünkü o bir Yahudi ağacıdır diyor, yani Yahudinin dostudur. Başka bir nakilde ise illa garkat, garkat fe <gülme> min şeceriyem la tantik. Sadece diyor, garkat dedikleri ağaç müstesna, çünkü o onların ağaçlarından Yahudi ağacı, o konuşmaz. O hiçbir şey söylemez, yani telaffuz etmez diyor. Bütün bunların akabinde e, belki ileride daha bir geniş ortam açıklandıktan sonra, yani araştırmalarının sonra tespit ettikten sonra şu an botanik ilmiyle meşgul olan birçok bilim adamı diyelim onların ifadesiyle ağaçların, bazı nebatların birbirinden farklı olarak insan konuşmasından müteessir olduklarını gösteriyorlar. Yani sevindiklerini ve üzüldüklerini ve hareket ettiklerini. Ve hatta bunu bizzat konuşmadan önceki farklılıklarını kamerayla kaydedip konuştuktan sonra hallerini kaydedip ve farklı bir manzara arz ettiğini gösteriyorlar etrafımızdaki kainat kitabı dedik. bu kitabın yazdığı yazı her insanın anladığı bir dildendir bununla neyi kastetmek kast istiyoruz bakın etrafımıza şöyle bir çinliği koysak bir tane Arap'ı bir tane Türk'ü şu ağaca bak desek, ağacı göstersek ikisi de bakar bakmaz onun ne olduğunu anlarlar Ağaç. Düşünmeleri gerekir mi? Deveye bakmıyor musunuz? Nasıl yaratılmıştır? İkisine de şuna, üçüne de şuna bakın dediğinizde, deveyi gösterdiğinizde, ikisinin kafasında da birisinin Türkçe, birisinin Arapça, birisinin Çince ağaç olduğunu telaffuz eder. İkisi de anlamıştır ve düşünceleriyle onu okumaya başlarlar. Onun için... Allah vs. bizim etrafımızda yarattığı her şeyi birer ayet. Yani birer mucize tipinde ayet. Öyle ayet ki mucize içeri insana öyle bir hitapla hitap ediyor ki her insan bunun dilini almıyor. Ve bunları anlama başladığımız, başladıktan sonra bundan itibaren İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında da anladığımız gibi Allah diyor ki Enam Suresi'nde biz İbrahim'e yakinen inananlardan olması için yakinen inanma, yakin ne demektir? Şüphesiz, tereddütsüz, şeksiz bir şekilde inanmadır. İbrahim'in yakinen inananlardan olması için biz melek kurttuğumuzun hükümranlığını, yeri bir yani İbrahim yıldızı, ay güneşi görünce devam eden kısım. Kainat ki tabi insanın düşündüğümüzün aksine yakınlığını, yakinlini Allah'a şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz imanı gerektiriyor. Ve onu kazandırıyor. Hatta Allah Resulü'nün Nebi olarak açığa çıkıp insanları davete başladığında bedeviler, okuma yazma bilmeyen bedeviler Allah Resulü'ne gelip onun Nebi olup olmadığını sağlamasını bakın neyle yapıyorlar. Muhammed şu yeri göğü hiç yoktan yaratan mı seni nebi olarak yolladı diyor. Çünkü bu iman kainat kitabına dönüp yakinen inananlardan olmasını sağlama yeterli hücret ve deliktir. Ve nebinin doğruluğunu da onu yaratan adına ona yemin vererek bu dağ taşı hiç yoktan yaratan mı seni nebi olarak yolladı. Evet diyor. O hiç hiç yani dağ taşı hiç çoktan yaratıp sana senin Nebi olarak yollayan mı beş vakit namazı emretti diyor ve sorgulama bu şekilde devam ediyor. Onun için insanoğlu bence Kur'an'ı okurken herhalde önce etrafındakiler ile imanını takviye edip güçlendirmek için yakinen inananlardan olması için etrafını okumasını bilmesi gerekir ki bu okuma çocuğa küçük yaşta okutma başlar. Binaenaleyh yakini bir iman dediğimiz şeyi, mertebeyi dereceyi Allah'ın da İbrahim Aleyhisselam hakkında zikrettiği gibi bu şekilde elde etmemiz mümkündür. Ve etrafımızdaki var olan her şey madem ki ona kul olarak yaratılmış, ister istemez hepsi kul bütün bu kulluk eylemi içerisindeki var olan mevcudatın yanında bizim kulluktan intina etmemeyi cidden kulluktan uzak durmamız, istemememiz, bıkkınlığımız inan bizi hayvan mertebesinden dahi daha aşağılara sürüklemesi kadar normal bir şey. Evet.